Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. Kere kere kere diyerek başladı programımız. Kere kere kere. Tamam ortak. <gülüyor> Ve başladığı gibi de bitirdik sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Ay, Gün günaydın. böyle olmasın. Bir günahdinden ilk kaçalım diyecektik ama kısmet diyelim. Evet. Bir e, sesimizi duyuralım kaçalım. E, ben, e, ben bir 10 saniye müsaadenizi istiyorum. Evet, tamam sana sevgili bir 10 müsa saniye müsaade veriyorum sevgili Çünkü neden? Eee Oktay bazen sabahleyin kendisiyle bir iç hesaplaşmaya gider. Sonra e, bununla da yetinmez. <gülüyor> yetinmez. Yavrum gürültü çıkarmadan, gürültü çıkarmadan, evet. Evet, sevgili dinleyiciler size küçük bir ara verdik. Şimdi bu aranın adından hemen sizlerle beraberiz. Evet, Oktay bu arada neler Evet, Oktay bu arada neler yaşandı? Ee... Oh diyorsun değil mi? Kendimle de hesaplaştım. Ee, iki depar attım. İki depar attım. kapıları çarptım. Tamam geldi. Nedir bu iç hesaplaşmanın bize maliyeti? Bir kulaklığa bakar ya. Bir kulaklığa bakar. Diğeri geliyor bir gece harcadığımız paralar. Günaydın diyelim bir kez daha. <gülüyor> Günaydın. Tamam. O zaman nerede diyeceğimizi dediğimize göre de kapatıp gidelim diyorum. Karlar eriyor sulu sulu. Evet sulu sulu. En sevdiğim hale herkes geldi. Herkeste bir, ee, bir gizliden tik. bir şey var bir mutluluk var yok be hiç mutluluk yok çok var, çekin var. bir görüntü olduğu için var karlar eriyor rahat rahat e, araba alan gidip gelebileceğiz diye e, bir mutluluklar var bir şeyler var ama bu mutlulukları sadece ve sadece yarına kadar devam edecek <gülüyor> <gülüyor> yarında kar mı yarında kar yarında kompili karlara belineceğiz hmm. Ee, o yüzden e, bugün tadını olacak. çıkarın çok tatlı olacak. Evet Ankara gerçekten datlı bir beyaza bürünecek. Hatta belenecek de diyebiliriz. Ne kadar güzel. O zaman e, bakalım şöyle bir e, zenginin malı e, köşesine mi girelim yoksa... Şu İngiliz şiften diyorsan ağızlarına burunlarına vurasım geldi ondan. Ne o haberim yok ondan ne o İngiliz çiftli otodan İngiliz lotodan 131 milyon lira kazanmış da adam şeyim ben bir Manchester maçına loja istiyorum. Hanım da bizim üst katı halı istiyor. Başka hiç harcamayacağız. Pardon, e, işte bugüne kadar, daha doğrusu bu dakikaya kadar hiç ilgilenmememe rağmen şunu sormak istiyorum. E, ne yapacaksınız peki geri kalan parayı, beyefendi? Duracak o çocuğun eğitimi için. Ulan kaç tane vakıf üniversitesi kurulur o parayla? İnsan bir utanır. <gülüyor> 131 milyon liradan bahsediyor. Amacınız da vakıf üniversitesi kurmak bu parayla Bizim vakıf. Çocuk için i̇ki çocuk var, ikisine de ayrı birer vakıf çünkü... Kardeşler arasında evet, sınırı sınırı bir olmasın. ayrımcılık olmasın, doğru bir ayırma olmasın. Yok ya Tabii o değil ya. Tabii biz aynı kaptan yemeği öğretmek için bir vakıf üniversitesi kuracağız. Biz ne zaman loto milyarderlerine burada mikrofonu uzattık ki? Belki de hatamız buydu Fahir. Ne bileyim ben zenginim yani... orada deyince sabah sabah beni sinirlendiren ilk haber olduğu için aldım attım gazeteyi ya. Niye sinirleniyorsun canım Allah Allah. Dünyanın çeşitli yerlerinde ne adamlar var, ne tip lotolardan, ne tip paralar kazanıyorlar. Kazansın olsun, uzayan kol bizden olsun diye bir lafım var senin biliyorsun. Şöyle yani bakayım. biraz zorlarsan o adamın da bizden olduğunu ispatlayabiliriz. Sonuçta o da bir insan. Yani. Yani. <gülüyor> biraz olarak... öyle düşünmek lazım. Sonuçta Yok. bu dünyamıza olan bir şey, bir güzellik, bir hoşluk. Ee, benim bahsedeceğim e, zengin malı köşesindeki e, kişi e, bir model, bir kadın. Almanya'nın en çok kazanan üç kadın mankeni arasında yer alan e, Francisca Nuppe. Galiba bakayım. üçüncü bu? Bakayım bir, iki, üç. Üç, Üçüncü, evet, değil üç. Mi? evet, en çok kazanan 3 manken arasında yer alıyor kendisi. İlk 2'yi sayar mısınız der misiniz? Ee, ilk 2'yi sayar mısınız? Ben bir Heidi Kulüm derim. O da son 3 gündür başka bir şey duymadım. Ya şey evet, Heidi Kulüm boşanmasıyla ilgili. Bir evet. tane de bir Alman modelimiz daha. İsmini vermek istemiyor. Onu biraz sonra vereceğiz. Ama e, Francisca Nuppe Atıl Kutoğlu Fashion Week defilesi için İstanbul'a geliyor Atıl Kutoğlu Fashion Week! <gülüyor> Yalnız demiş tek bir şeyim var gelirim tamam demiş gelirim demiş bir demiş sahne arkasına ayran istiyorum demiş hadi canım evet tabi oğlum Almanya'da kadın hastası biliyorsun bu bir takım sanatçıların özel istekleri oluyor kulüplerinin şöyle bir şeyler istiyorum böyle bir şey istiyorum bu hanımefendi de ayran istiyorum demiş açık veya kapalı olduğunu belirtmiş mi oktay ya o kadar nereden bilecek abi uzmanı olsa yayık ayranı ister <gülüyor> tabi maşrapadan falan ister <gülüyor> testide yayık ayranı getirin bana der orada orada çal yani şu anda şey bir tur vardı sevgili dinleyiciler aynı Amerika'daki sistem burada da gezdiriyoruz turist kafilesini. Turist kafilesi geldi şu anda stüdyomuza. Silon sivuple silon sivuple. Evet ee, ayran istemiş ayranın demiş ben demiş hasta şimdi de. bir demiş ayran bir de demiş e, para istemiyorum ben demiş kıyafet istiyorum demiş. Ah canım yani. Yani para karşılığı gelmiyor. Gönlü zengin ee, kadın artık nerelerine ne yapacağını şaşırmış. Ama hayır kıyafet dediysem de öyle e, şey kıyafet değil yani. Paydan ne bir... kadar olacak en pahalı kıyafet? Hadi alsın 100-150 lirayı Beni bu Beni giydirin anlamında değil yani. Genel, <gülüyor> tanıttığı kıyafetlerden istiyor. 100 bin euro, 150 bin euro. Mesela o O, o Atıl, to, Sevgili Atıl'ın kıyafetlerinden, tasarladığı kıyafetlerden bahsediyoruz. Evet şu anda sevgili Atıl da stüdyomuzda. Atıl hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, e, nasıl geçti işte Francisca Nuppe ile görüşmeleri? Francisca dedi ki ben kıyafet isterim dedi. Ben de dedim ki ya dedim bana 3000 Euro'ya çakıyoruz ama bana onun gelişi zaten 100-150 euro ya. Bu Atıl'ın yani, giyiği de çok pismiş ya. ya. sonra <gülüyor> biz de bir Francisca Fransiska bunu bağladık. Çok teşekkür ederiz. Yine bekliyoruz bu programımıza. moda dünyası yani e, tadı kalmadı. Eskisi gibi tadı kalmadı. insanlar artık böyle giyip atıyorlar. Yani o yüzden de ucuza yöneliyorlar. Atıl. Tamam yeter böyle ya. Bazı mağazalar artık belimizi büktü iyice. Biz hani modacı deyince eskiden böyle bir defile yaptığımızda olay olurdu. Yani davetiyemizi almak eskiden için. Ege EGK'ye atıl kurtonu tiplemesini uzattıkça uzattılar. Hani defile yapıyoruz. Yani senede bir defile anca çıkar eskiden bir kış. Hoşuna gitti o. demek yani. Bugüne kadar <Gülüyor> pek çok şey yaptı. Ya i̇lk defa ben ya. bu kadar uzattığını gördüm. Yani bak daha evet. geçen hafta şey yaptı. Sen onu biraz kız devam etsin şey. Kesmeyelim yani sonuçta özgür bizim mikrofonumuz biliyorsun her açık türlü mikrofon fikre açık yani o yüzden e, şey yapmayalım yani onu kısmayalım ama mesela geçen hafta Abramov için şeyini yaptı aynen böyle konuştu iki cümlede toparlamıştı Abramovici bir kulak verelim istersen bir kulak verelim. dinleyelim mi ne diyor? <gülüyor> Dönüyorum yani sonuçta desenim benim kendi buluyorum. Ayıp Kendim yapıyorum. Kız sen biraz da yani yine aynı bak yani şimdi bir 10 dakika daha konuşsun mu? 10. dakikada şöyle bir kulak kabartalım dinleyelim yine aynı şeylerden bahseder yani. Sonuçta tek bir taklitle anılmak istemediğimden Atıl Kurtoğlu taklidimi burada bırakıyorum. O Atıl Kurtoğlu mu Kutuğlu mu? Evet soyadında bir yaptığın e, taklidini yaptığın kişinin düzgün soyuydu. Hep var zannediyordum. Atıl isprin. Kurt gibi mi? Ha. Hiçbir Şu anda Atıl Kurtoğlu'nun hiçbir bir kalmış. Çünkü kanla. birisi yokmuş. <gülüyor> e, üç, üç ünlü daha var demiş. Defilede. de. de. Onları da demiş daha sonra açıklayacağım. Ben Atıl açık Kurto Kurtoğlu'na buradan bir tavsiyede bulunuyorum. Seal'i çağırsın. Seal, Seal çocuklara bakacak ama galiba. Haydi Kulum'a da en güzel cevap olur o. Ne oldu yavrum? Bir tek sen mi yürüyorsun podyumda der? Ha. Niye sen adamın şey oldun birden ya? Adam sabahlara kadar diskolarda gezsin yapmalı bir affedelse serserilik kalmasın şimdi konuşalım. Galiba o ya, ben onu biraz daha tutuyorum. Ya, Çünkü, galiba ben o ben de o ilişkide Silge'yi imz. Silge'yi. çok zalim bir insan gibi. Evet biraz şiş, hırslı. Iyi, onun ince dudakları sizde öyle bir intiba yaratıyor. Sizin de Silge'nin sempatik gelmesinin tek sebebi onun, onun bal dudaklarından kaynaklanıyor. Yok Silge'nin sempatik gelmesinin sebebi çok fırsat Sempatik gelmesi bana biraz ha, işte bak ama yanlış bir yoldan gitmek değil mi bu? Yani Heidi'nin no. ince dudaklarının sizde yarattığı o e, Teksint'i ne noktalara getirdi ilişkilerini? Bence Heidi Kul'un sonuçta Al Alman kanı var. Zaman zaman sinirlenip sinirlenip şey dediğini kavga ettikten sonra bir temizleyemedik bunları falan dediğinden eminim Heidi Yok ben onda. Vardır onda faşizm yapayım. vardır. Moda dünyasında faşizm vardır. Adamı iki dakikada ne yaptın Ege ya? Hakikaten ne yaptın Ege? Ya adamı sert, dediğim kadın adamı. Sert kadını. Ki, çok sert girdin ya. Yani kulundan bir naziye döndürdü. yani para gözde, hırslı de işte bir şey de falan filan böyle haydi bir kıskanç doğru. de ama yani bu nokta edilecek <gülüyor> son o yüzden bu konuyu hiç açmayalım ben tekrar döneyim Alman e, yanın en çok kaza 3 manken arasında yer alan Fransikan Uppe ben bugün bunu yerleştireceğim hiç bilmiyorum bu Canu. mankenleri ya bir yabancılardan Cindy Crawford Oh, oh. Yerlilerden de Deniz Akkaya'da kaldık gitti yani ya. Yerli Cindy Crawford deseydin de gecim tam güzel. Sivaslı Sivaslı bir... Cindy. <gülüyor> Ama onlar Cindy da vardı. zaten devre değil mi? Sivaslı Cindy ile değil. Yani Sivaslı Cindy. Tülin Şahin miydi Sivaslı Cindy? Evet. Tülin Şahin çok sonradır. Sonra Tülin Şahin de Artık bıraktı galiba bu işleri değil mi ya? Artık bıraktı. Ve en son bir mi? Türkiye tanıtımında görmüştük onu. Neyse bu e, Alman manken aynı zamanda yoga hocasıyla birlikte gelecekmiş Türkiye'ye. Onu İnsanlar söyleyeyim. ne güzel yoga hocalarıyla geziyorlar. Bir kendimize şöyle bir yoga dünyasına atamadık. He. Ya üç şey istiyor kadın. Bir, ayran. Bir, ayran, kapalı ayran. İki. İki, yoga hocamı da de, bana ayakabı, nasıl şey yapıyorsunuz? Ayakkabı istiyorum, pantolon istiyorum. Bir de beni giydirin demiş. Para mara istemiyorum demiş. Tamam, üstüme diyeyim. başıma yapın demiş. Evet, Bayramdan bayrama, üstüme başıma yapın. Ve Habertürk'ün manşeti belli. Ne? Aç geldi. A Aç ve açıkta geldi. Değil, ne olabilir? Ne olabilir, ne olabilir? Giydi, üzerine kar kalacak. Günaydın Günaydın Günaydın Programımızı bir şey havasına sokayım Başka bir havaya. Belki bundan 20 yıl sonraki havaya şimdiden. Ama bir klas olacak. 20 yani. yıl mı? Aha. 20 yıl Biraz daha ilerleşsek daha şey olmaz mı? Mesela 50 yıl. 50 yıl olursa... Olmaz mı? Uymaz mı senin düşündüğün e, şey? Nerede kaldı o çeşitli diye şey e, Tamam Çok 20 kalırsın. yıl tamam peki. birisi yayında altına eşmiş olacak büyük ihtimalle. Bir bir o ben olmayacağım çok özür dilerim de ondan sonraki iki hafta sonraki konuşacağımız konuda belli altına içildikten sonra <gülüyor> <gülüyor> yayında hem de evet buyursun bir, bir klas kaçacağım evet. hoşunuza giderse öyle devam edebiliriz bundan sonra efendim modern sabahlar devam ediyor nasıl Eee muhterem diye mi konuşacağız biz de? yok can bir tek efendim ya ha Efendim güzel ağzını seveyim senin egecim de güzel konuyu getirdin de bağladın. bir klas yaratmıştım. Hakikaten bir anda şey diye devam et onu ağzını yerim mi? <gülüyor> ağzını yerim değil lütfen düzeltelim Ağzını seveyime döndü. Ee, şimdi o zaman madem klas klas devam klas etsin. Klas devam etsin. Ee, ünlü eğlence parkları Disneyland'ın yeni kararıyla gerçekten çocuklarımız artık büyük tehlike altında. E, açıldığı günden bu yana ki 1955'e tekabül eder. Çalışanlarına uygulanan sakal ve bıyık yasağı kaldırıldı. Bundan sonra sakallı sakallı bıyıklı bıyıklı bir takım adamları görme imkanına sahip olacağız. Disneyland'ta. E ama Disneyland'da personel diye çalıştırdıkları zaten 15 yaşında adamlar onun da sakalı bıyığı çıkacak. Öyle deme en pis onların çıkıyor zaten ya. Doğru aslında pis pis tüy tüy sakalıyla Tü Tüy tüy ona gıcık oldukları için zaten şey yapıyorlardır. Bir yerde top sakallı adam görmeseydik ya. Top sakallı her alanda top sakallar, top sakallı mikiler de göreceğiz artık. Top sakallı mikiler göreceksin efendim, söyleyeyim Başka neler görebilsin? Top sakallı oktay, <gülüyor> top sakallı mini görmeyelim de. Mi? <gülüyor> yani e, hakikaten veya bıyıklı bıyıklı mini. Yani. Gelç onların kafaya koca şey geçiriyorlar. İstediğini bıraksın adam. Normal şey çalışanı karışırsın? yok mu ya orada bir şeyler satan? mısır satan. Bak, bardakta mısır satan yok mu oğlum Disney'in hatta? Var var turşu bile satılıyor. Disney turşusu diye. Çıkışta satılıyor. Hmm. Ama Mickey Mouse'u yarıyor. onun içine esrar maddesi koyuyorlar. Yani. Evet. Mickey Mouse. Ben de müdür uyarıyor diye biliyordum. <gülüyor> Mickey Mouse'da <gülüyor> uyarıyor. <gülüyor> yani çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu şeyleri bilinci açılamak lazım. Çünkü çeşit çeşit maddelerin içine Nasıl büyüyünce bu adamlar arabaların alarında saklıyorlarsa şimdi de küçükten itibaren ne yapıyorlar? turşu içine. turşu içine. Turşu içine adeta buz yani... Buzbadem. E, buz badem bak Egenes'in yani söyledi küçük küçük buzbademlerin içine neler neler saklıyorlar. Doğru. Yani çocuklarımızı bilinçli hale getirmek lazım ama tabii rahatsız edici mi edici. Çocuk daha küçücük yaşından itibaren bir takım karakterleri bıyıklı görmesi benim e, nezdimde pek hoş karşılanmadı. Niye canım çocuğun babası bıyıklı, dedesi bıyıklı? Miki'yi de bıyıklı görsün artık. Kendine o zaman işte evinde hisset. sen evde bıyık bıraktığın diye 5. sınıf insan muamelesi görmedin mi? Bilakis. 1. sınıf insan. Şu anda 2. 3. sınıf ben insan. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım ya. Sen öyle bir şey. yok farsın. canım. Hayır ben Ege bıyıklı çocuk için konuşuyoruz o kadar. Yani, ha Ege'nin doğru anladım. Yani, evet Ali'nin istemiyordu aslında ya. Yok öyle bir şey yoktu. Ali, daha geçen gün babasının saçları kıvır kıvır ne güzeldi dedi. O başka bir kostüme bir şeye benzemiyorsun dedi. <gülüyor> ne yaparken dedi bütün bunları Egeciğim. Televizyonda fön kırıcık çekiyormuş. saçlı bir adam vardı onu seyredim. <gülüyor> Düz fön çektirmiş Ege bir gün gelmiş eve. Kıvırkıp <gülüyor> <kıpır gülüyor> <yaptım> dağıydı. <gülüyor> Kızım demiş 5 lira ya. 5 lira hiç para değil vallahi mahalle değil. Kırıklarımı aldırmaya gitmişti fön çekeyim mi çek dedim. Çek dedim. Ah canım, ah canım. Peki, devam edelim dünyamızın. Devam e, kalan edelim. Yerlerinde ne tip sakallar, son... bıyıklar var? Sa sakal, bıyık değil de son nefesini vermeden önce konuşanlar diye bir köşe yapmak istiyorum. Ben Biraz ağır bir köşe gibi ama Oktay ne yapalım mecbur yapacağız o zaman. Yani liste çıkmış abi. Son nefesi vermeye gerek yok bunu konuşmak için. Son nefesini vermeden önce konuşanlar. Bir yavrum be. Bir güne de. Son Nefesini Vermeden Önce Konuşanlar Hazırlığına sunan Oktay Demirci Merhaba bugün 26 Ocak 2012 Perşembe bir kere daha son nefesini vermeyen önceden konuşanlardan merhaba Bugüne kadar pek çok kere biliyorsunuz arkadaşlar demek durumundayım burada Son nefesini vermek üzere olanları programımıza konuk ettik Bugün değişik bir şey yapacağız bir derleme yaptık ee, son nefesini vermeyen, vermek üzere olanlar ne konuşuyor ve ne tavsiye veriyor? Bunlara bakalım mı? Beş maddelik bir listemiz var. Alalım Oktay'cığım. Sonuçta iyi kötü biz de vereceğiz. yani. Canlı bağlantı alıyor musun programı? Tabii ki. Canlı bağlantı o alıyoruz. Son nefesini vermek üzere olan dinleyicilerimiz de canlı olarak bağlanabilirler. Bağlantı, evet. ee, ölmek üzere olanların en yaygın beş pişmanlığı e, yapılan araştırma sonucunda... Evet. Oktay çok bambaşka bir mistik hava aldı. Evet, yani ay bakın program. dikkat et. Perşembe günü işliyoruz bu köşeye. Evet Zümağa fark günü edin. olsaydı ben değişik ama bugün perşembe. Şey mi genel pücük? Bu hastane gelmedi. <gülüyor> o genel değil bak. O özel bir durum özel olabilir. Durum. Oğlum. O özel bir durum olabilir. Ee, ama beş maddeyle şöyle özetleyebiliriz. Birincisi e, çok net. Keşke bu kadar çok çalışmayaydım. O biraz, biraz söyleyeyim mi ben? Evet, biraz zayıf oldu. Biraz ya zayıf oldu gongumuz. Keşke bu kadar çok çalışmayaydım. Bir numara. Yani bu kadar böyle bu kadar çok çalışmaya gerek yok diyor öl ölmek üzere olan adam. Ben de şey diye korkuyorum şimdi. Kollarımı açaydım gitme diyeydim falan diye devam edecek mi yetmeyecek mi? Onun merak içerisindeyim. Var. Ona benzer bir şey var ama daha genel olduğu için Faiz şöyle demiş. Başka bir ölmek üzere olan e, insan. Keşke duygularımı açıklayacak cesaretim olaydı. <gülüyor> i̇şte burada örnek olarak verebilirsin. Gollarımı <gülüyor> açaydım, gitme diyeydim. Ondan Nasıl sonra... onu söylüyor adam orada acılar içinde kıvranırken son defa keşke tabii de izki duygularım Bu bir araştırma mı afedersin nokta? Tabii ki araştırma. Bu köşede neyi biz araştırma amolar konuştuk şey. Beyefendi, bir şey soracağız yanlış. Nedir en büyük pişmanlığınız? Ya, öyle de... sorulmuyor canım tabii yani de... <gülüyor> bunları demeye getiriyordur. Yani herkes kendi meşrebinde, kendi konuşma tarzına göre bunu söylüyordur da özeti budur yani. Ya tabii canım yani "Bir göstereyim iyi" diyordu belki. Mesela Ölüyorsun. öyle e, bir yatan bir adam düşünün. Bir ü, üzgündür ya, bir mutsuzluğu vardır yani. Tamam. Ne oldu ya ee, falan ha, ne oldu diye sor. Ama onun işte bunlar alt sebepleri fayr yani. Anladım. Öyle anladım. Öyle bir yoksa direkt sorulmuyor yani. Mesela bir başkası keşke arkadaşlarımla ilişkimi kesmeyeydim. Önce mouse sesi sonra gong sesi. Gong sesleri mouse seslerine karışmış sevgili dinleyiciler. Oh, ee... O yan vurdu sabahtı. Ondan sonra arkadaşlarımızla demek ki neymiş? İyi geçinecekmişiz. İyi geçineceğiz. Çünkü ölürken aklımıza gelebilir, pişman olabiliriz. Bir takım şeyleri demek ki neymiş? Gurur meselesi yapıp bir şeyler yapmayacağız. havalara girmeyelim. Havalara artistlikler yapmayacağız. Bunu ölürken çünkü aklımıza gelir, üzülürüz. Ya da pişman olmayı göze alıp havalara girmek de bir alternatif. Tabii. Canım, yani da. o da bir yol sonuç Pişman olarak. olmayan tonlarca adam vardır, emin ol. Keşke daha mutlu olmama izin vereydim kendi kendime ben bunu tam anlamadım yani nasıl kendi kendimi daha çok mutlu edeydim kendimi ödüllendireydim çünkü hastanede takatı kalmamış adamın gücüm yani, kuvvetim yerindeyken, yerindeyken? hemşire hanımdan mı rica yani, ama erkek diye düşünme kadın da kadın da çıkıyor. var erkek de var bir sürü yani Ege'ciğim sen de niyet hep tek, ta tek taraflı düşünüyorsun tek yönlü Doğru. düşünüyorsun biraz çok yönlü düşünmen lazım ve son pişmanlık son pişmanlık neye yarar demek zorundayım sevgili Nizler göre bana çünkü Kütay bana baktı <gülüyor> Son pişmanlık da şu. Başkalarının benden bekledikleri yerine keşke kendi istediğim hayatı yaşayacak cesaretim olaydı. Nasıl bunu? Bu kadar bu, uzun cümle nasıl? bu kadar şey yapıyor. Nasıl keşke bu, bu kadar. kadar uzun cümle kurala <gülüyor> kadar sevdiklerimle beraber olaydı. <gülüyor> benim dediğim daha iyi, benim dediğim daha iyi Gel, onu söyleme. O zaman evet. çok teşekkür ediyoruz tüm e, yaşayanlara ve öğrenlere dünyadan geçip gidenlere ne ve hala oylar sana yolculuğunu devam edenlere. Kısacası tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Oktay Demirci ile ölmeden önce söylenen e, dile getirilen pişmanlıklar sona erdi. <gülüyor> ölmeden önce dile getirilen pişmanlıklar. Keşke <gülüyor> biraz daha dost. Da <gülüyor> Keşke başkalarının istediği hayat. <gülüyor> Keşke insanlar <gülüyor> Ölmeden şey önce diye merak ediyor, yaptı da yani. Ölmeden önce son pişmanlıklar. Bu ben bunun adını şeyde koyabilirim. Ölmeden önce son kas kasışlar <gülüyor> Son kas. Keşke daha mutlu olasaydım. Hadi lan gittin işte, bilecektin zamanında diye alay mı eder acaba başındakiler? Keşke. <gülüyor> keşke evet keşke. Keşke keşke demek böyle, zorunda kalmasaydı. Böyle yapayalnız ölmezdin o zaman. Benim de yarım saate halı salmaçım var. Öldün öldün yoksa yapayalnız ölürsün diye gidiyorlar başlarına. Çok acı ya bu konu benim, bu, hakikaten tüylerim. Derimden sarstı biraz. kendime getirdi. Bilincim hakikaten ııı e, Ölüm konusu hepimizin neşesini yerine getirdiyse sabah sabah isterseniz haberlerle falan filan... O da o yere doğru bir Olur, akımımız o olsun. Durkanıtı. O yere doğru bir akımımız olsun. Falan filanel diyoruz sevgili dinleyiciler. Bu da son esprim olarak. Lütfen kayıtlara geçsin. Ee, ardından devam. <Gülüyor> Gün ay ay, ay, ay. komşular yetişin a dostlar. Espiriler, şakalar işte modern savaşlar. Vallahi bir coşkuya hakikaten çok coşku Son nefesinde coşku yaratıyorum ya. ya son nefesi mi? Ben de A'dan Z'ye paket program diye düşünmüştüm seni. <Gülüyor> <Gülüyor> yani o da iyi aslında. Keşke onu yapacak. Gücüm kudretim olsa. Çünkü dümdüz konuşma bir yere kadar. Doğru yani valla. Halbuki böyle başına sonunda bir şeyler bir eğlenceler bir şeyler gelse. Resmen şenlik havası ya. <gülüyor> Adeta bir panayıra döndü programımız ne güzel oldu. Obama bize mesaj ver mi, mi acaba? Obama bize mesaj, mesaj veriyor. Vereceğiz. Bize mi diyor acaba dedi, e, diyen birçok kişi olabilir. Çünkü şöyle demiş e, 1 milyon dolardan fazla kazanan %30 vergi ödemeli lütfen demiş. Yılda Hatıklı. demiş 1 milyon Bakayım, dolardan. Bize dememiştir ve Zaten bir tane isim vermiş örnek olarak. Mesela? E, milyarder yatırımcı Warren Buffett diye geçer biliyorsunuz. Biliyoruz. Aa. Warren Buffett'ın ödediği vergi sekreterinin ödediği vergiden azmış. Sevgili Debbie. Debi'den e, daha az verince Obama isim vererek konuşma Obama da kalmış. şafak attı. O zaman Haydi, Warren Buffett'ı versin de Debi'nin ismini niye veriyor? E, daha çok vergi vermiş. Debi'yi aslında... onore ediyor orada. Evet, öyle Warren şey Buffett'ı yani. da affedersiniz e, yerin, dibine. yerin dibine ya da başka bir yerlere doğru e, itelerek e, götürmeye çalışıyor. Ama tabii kendi yakın e, çevresinde isim vermiş konuşurken Obama. Warren Buffett şey değil miydi Yoksa ya? Yoksa Warren Buffett kendisi demiş. Debi benden çok veriyor. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Oktay Demirci'den De vurun Buffett'la Yapayım mı bir daha Yapsana Allah bir, bir yerine gelsin ya, Debi benden daha çok vergi veriyor <gülüyor> Bir de genel kurul toplantısında Uzun basadı <gülüyor> Masaya falan vurmuş Pis Mart yaklaşınca vergi ayı geldi Pis Debi adam. tutuşsun Debi'nin dibi düştü Aman ne espriler bu Warren Buffett'tan e, Benim içim rahat abi demiş de. <gülüyor> Otlar Buyurun Fahir Bey soracağım. <gülüyor> sorun siz bir soru soracaksınız. Bu varım Bafut kendisi demiyor muydu ben daha çok vereyim ya ne kadar az veriyoruz biz bu kadar zenginle niye az para veriyoruz ya bizde bir sürü para var bunlar acıktı biz ya versek işte diyen değil miydi? Dışarıya söylüyor onu Fahir. Dışarı dışarıya doğru öyle diyor toplantılarda bambaşka şeyler söylüyor pis herif. Cumhuriyetçilerin zenginlere sağladığı vergi kesintilerine karşı çıkan Bafut e, ta Obama'da destek çıktı e, zamanında. Paracıklar zaman. geliyor yani. Paracıklar geliyor ya, herkes düz, düzgün vergisini versin demiş. Ne yani kadar bunlar tabii vermesine yol açar mı bu tür laflar? Faiz muhtasarları ödedin mi dün? Tabii canım, o, bize, o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Rahat rahat biz muhtasarı da tabii ödemiş canım, insanlar bu, olarak. Kadar. Neden bugün konuşuyoruz? Gerçi bu ben da. vergi konusunu biraz şeyim. Araç vergisinin en özür O yüzden hani çok da derinine girmek istemiyorum. Dört beş Çünkü beş bir, bir dinleyicimiz yani. hemen arar. Öyle atıp tutuyorsun da araç verginizi yatırdınız mı dese benim verecek cevabım yok. Nine diyeceksin maalesef bu durumda. Üstelik de yarın bir gün bir memurla karşılaştığında memur bir ben, ben vergimi veren bir dirimdir deme şansını da sıfır. Sıfır. O şansını da elinden almış oldun çok yazık çok yazık çok yazık Öyle ama o da çok şey yani memura şey dediğin zaman ben vergimi veren birinin benim de maaşımdan kesiliyor deme durumu var sen ben. ödedin mi Fahir? Neyi ödedim mi? neyi neyi ödedin mi? Ocak ödememiş demek ki. Ben hepsini ödedim ya hiç şeyimiz yok. Sen alır almaz 10 senelik her, ödedin, her şeyi ödedin değil mi? Her komple kapatıyor çünkü bir kere ödüyorum tam ödeyeyim yani. kafam yani. rahat olsun. Kafam diye. rahat olsun ya vallahi yatıştayız yani dün ödedik muhtasarıydı KDV'siydi afedersiniz damga vergisiydi derken 95 lira gibi korkunç bir rakamı ödediğimizi ben şu an rakamlarla konuşuyoruz. Warren Buffett ne kadar vermiş? Warren Buffett, 95. Biz 95 liramızı vermişiz. 50 etsin. dolar mı ediyor? Yani 50 dolar eder temiz. 250 milyon dolarlık servete işte e, ona göre, göre hesap et Oktay. Bizim serveti koy. <gülüyor> biz ne ödemişiz? Warren Buffett'ta da, da bir şey çıkartırız. 250 milyon dolar mı serveti? Yok yok. E, Çok, şey o başlı bir yani yani 47 milyar dolar ya 47 <gülüyor> milyar dolar. Heh. Warren Buffett'un şimdi, şimdi <gülüyor> taşın ha, şimdi. taşınmazlarla falan beraber 47 milyar doları ha. buluyor demiş. De Debi demiş bunu, sekreteri Vallahi demiş. Valla Warren Buffett'ın 3 ayladır 250 milyon Dün dolar. Dün kaç dedin? E, dünyanın en zengin adamında kaç demişti? 74, 90, 74, 74 milyar, milyar dolar, dolar demişti. demişti. 47 milyar dolar. Bu da o zaman dördüncü. Bu arada dördüncü, biraz, biraz dördüncü, fazla tamam. mı para konuşmaya başladık? Durumumuz mu yok? Nedir böyle bir... Ben şey düşünmüyorum. O 74 milyar doları olan Meksikalı abimiz... Çok değerli ne abimiz. O durumda? Yani bunu yuvarlayalım, 75'e bağlayalım dediği noktada 1 milyar dolar kazanmak zorunda. 3 aşağı 5 yukarı 75 milyon dolar var. Kaç para? Tam net ne kadar var? 74. Para arada 1 milyar dolar var. Onu yukarıya yuvarlayalım diyen adamın bir kere daha zengin olması lazım. Yani, e daha zengini yok. Yoksa o zaman onu en fazla... Tabii canım, daha zengini gelinceye şey kadar en zengini bu. 74 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Hey yavrum be. Paraya bak arkadaş ya. Evet, buyurun Fahir Bey biraz da ilişkiler diyelim uzuma. E, Acıkla ilişkiler diyelim. Moda zincir Ne ne diyelim ilişki deyince nasıl dedim, bir şey istiyorsun? Yine boşanan şeyler, çiftlerimiz varmış. Yok şey ya, varmış. Demimur iyice dibe vurdu. Vallahi ağzı yüzü birbirine girmiş kadıncağızın. Demimur parantezi 49. Demimur Gerimura dönmüş. <gülüyor> Vallahi hakikaten Gerimura dönmüş. Eştin ee, kaçır Carter giderek e, gençleşirken Demimur'da tam aksi demek ki kadının şey hani bazılarında vardır ya ilişkide emici yön diye geçer. Hmm. E, demek ki onun gençlik enerjisini mi emiyormuş o kesilince kadıncağız var ya. değil mi Demimur hasta mıymış hasta, hasta mı gibi olmuş? Hasta gibi bir şey olmuş Hastacıklı ya. Hastacıklı olmuş. Vallahi tam yüzüne bakınca tam bir fantuş yüzü var. E Bruce Willis yanında değil mi her dönem yanımdaydı ya yine şey olur. Bir, birini ayarlayayım ben sana demiş de, ya defa ne üzülüyorsun o ama. kadar falan filan diye konuşmuşlar şey ama. Hollywood'da yani. daha kısmetsiz kadın yok. Demi buradan mı? Evet. Nesi Biz yani şey kısmetsiz diyorduk. Ee, neydi o Rachel'a? Friends'deki. He, Jennifer, Ama Aniston Jennifer Aniston'dan daha kısmetsiz. Yani. Niye canım gayet de güzel. Ama Jennifer Aniston'un güzel filmi var. Demi murun var mı? Bakayım. Var yani. O da yok ya o da, o da yok yani. Yok. Demi murun güzel Kırmızı filmi Kırmızı Leke yoktu. diye bir filmi vardı hatırladım <gülüyor> çocuklar. Yanlış mı hatırlıyorum? Kırmızı Leke. <gülüyor> Çok güzel. Ben onun ikinci yarısına gitmedim yani. <gülüyor> Esas ikinci yerse figancı. <gülüyor> Ama tamam ilişkilerden de bir, o zaman uzaklaşalım. Kapalı devre espriler. Evet, evet. Kapalı devre esprilerimizden ötürü özür dileriz sevgili dinleyiciler. Canavarlar geliyor. O zaman canavarlar dünyasına bir göz atalım. Atalım. E, küresel e, ısınmayla beraber balon balığı, kutu deniz anası ve göçmen deniz anıları ülkemizde fink atmaya başlayacaklar. Kutu Bu, deniz anası nasıl ya? Böyle kutu tipi bir şey. vallahi öyle de, e, şey yapılmış. Hakikaten karton kutunun altında böyle püskülleri <gülüyor> hakikaten salmışsın gibi böyle bir Allah tipi Allah. var. <gülüyor> Afedersiniz. Tipine Allah. burada birkaç tane ilenecektim de. E, Tipinin espiri yapıyor mu? Belki genç nesilden dinleyicilerimizi bir bağlarız bu esprimle Bir taraftan da yani genç nesli bağlayacağız diyerek bir bir neslide uzaklaşır. Bir ömür boyunca olabilir. biriktirdiğimiz herkesi şey yapabiliriz, harcayabiliriz. Bence bilmiyorum bakayım. Ee, kutu deniz nasıl ilgili mi? İstersen onu şey yapalım ya. Şarkı, şarkı, şarkı çalmadan önce şey yapalım. Ama şimdi hemen lafı gelmişken yapmam lazım. He. Hadi yapsın yapalım, gitsin Allah, tamam, Allah aşkına. Yapmayalım. Sabahtan beri yapmadı. Çünkü bir, espri, bir zaten. espriden bahsedilince o esprinin programda yapılacağı... Şartoş. Bellidir tabii, ve yapılması lazım. tabanca gibi evet, bir şey. Evet patlar yani. Heh. Sen kutu deniz anası da gene. Kutu deniz da ülkemizde de fink atacağı benzer. Kutu mu? Kutu ne ararla la deniz? <gülüyor> <gülüyor> Ben 10 yıl sonra o videoyu ilk defa bu cumartesi izledim biliyor musunuz? Artiz ne ararla pazardayı. Allah Allah ya. Çok Ne tiptir aile yapısına kavuştunuz. İnsanlar ne kadar yıllardır gülmüşler ben de ya. biliyorum ne olduğunu da. Duymuştur ama da. değil mi? Tabii canım her yerden duyuyorum ve bu kadar duymayı hak ediyormuş. Hakikaten çok komik. O ]miş. zaman onun linkini paylaşalım. Twitter'dan verelim. biz. Twitter'dan bir linkini paylaşalım. Artiz ne arar arada Twitter'da? Tamam, ama Ege'cim biraz... ama senden yani Tamam tamam özür dilerim Bastıkça da basıyorsun yani hiç dura, dur, durak bilmiyorsun ya ee, İpini kopardım valla Ben <gülüyor> Yap onu da yap da bitsin tam olsun ya <gülüyor> Beş Öyle bir video daha var onu da seyredeyim Biz arkadaşım geldi cumartesi günü ha. Birbirimize komik videolar izlettik Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili dinleyiciler bu ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz neşvenize neşve katacak. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bir tür dünyamızda. Valla ilk yüz nakli gerçekleşmişti ya ülkemizde. Evet. Bugün gazeteler bir tuhaf şekilde gelmeye başladı. İlk sözü ilk konuşmasını gerçekleştirmiş ilk yüz nakli gerçekleştirilen Uğur Acar. Perşembe günü kendini görecek diye bir şey vardı. Evet tamam göstermiyorlar galiba. Aynen. Belki de açılmıyor mudur şey öyle bir durum var. Ama fotoğrafları var gazetelerde. Fotoğraf... ...rafları var öyle bir herhangi bir ha, sargılı bir durum. Belki sarmadan önce çekmişlerdir canım. Yok vallahi bir sargılı durum yoktu yani. Öyle hani yüzü tamamen sargıları içerisinde... ...Niptak'taki gibi bir sargı durumu yoktu yani. yani, yani öyle Yani şey söylemesi. Biz tuvaletin fayanslarını yaptık. Orada bile aradığı şeyler var. Hemen hap diye şey yapmıyorlar. O yüzü sarmıyorlar mı canım orada? Bak çocuk nereden nereyle duvarla hemen karşılaştırıverdi. Yani Bu örnek de İlk daha oldum sarmış, sarmış olmaları <gülüyor> lazım. Sarmış falan. olmaları lazım. Ona bir bakmaları lazım. Ee, i̇lk sözü hoş geldiniz oldu ve ilk yemeğini istedi. Ee, i̇lk yemeği de e, kulaklı çorba diye bir şey. Ben onun ne olduğunu anlamadım. Ee, bakayım. Şöyle bir şey. Hızı kulağıyla mı yapıldı? Bir de bakayım yöresel. Antalya'nın yöresel bir yemeği olan kulaklı evet. çorba içti. Yöresel yemeklerden bir tanesiymiş Ben de. Espüllem yapıyor ve sakalları çıkmaya başladı. İlk hadi canım. Iyi bir şey miymiş bu peki? Sakalların çıkması mı? Evet dokunun tuttuğunu mu gösteriyor? Ee, yani doku tuttu, aşı tuttu da diyebiliriz başka ee, bir deyişle sakallar da çıkmaya başladı. Abi, ee, şimdi daha gür sakallı birisine dönüşmüş olabilir nasıl daha gür sakallı birisine dönüştür? Yani mesela şimdi benim sakalım çok gür değil ya. Bana yüz nakli yapsalar bir anda gür sakallı bir adam olabilirim. Gür sakallı Ege hür sakallı mesela Bak gür sakallı hür fikirli mi dedin gür fikirli mi dedin? Hür, gür sakallı hür fikirli. Gür fikirli de olabiliriz aslında. Gür fikirli. Bizde de fikrimiz bu. Evet Gürfik diyerek de artık herhalde yani ağzıma boğazıma tıkadın. Lokmayı boğazıma tıkadın diye yumruk gibi oturdu. Ki lokma oturdu. yoktu Fahir'in ağzında yani. öyle düşün. Ama haberin verilişi bir insanı şey yapıyor. Sakalları çıkıyor. Hoş geldiniz. Kulaklı son, çorba. Sakallı bebek haberinde bu kadar. Evet. Yani. şey bir araya ya, ya bu iyi bir şey mi kötü bir, bir şey mi ya bu kadar Sakal çıkması şey mı? İyi Hayır şey bu kadar. iyi bir şey tamam da yani şimdi aynaya bakınca yaşayacağı bir takım hani böyle bir şeyler bekleniyor ya e, psikolojik bir zor dönemden direnç noktalarından geçecek bu evet, e, Uğur evet. Bey miydi? Uğur ismi? Bey, Uğur Bey. Şimdi o, o açıdan biraz ben endişelenmiyor değilim çünkü bütün gazetelerde dün şey vardı doktorun evindeki e, şeyler doktor kibar da bir insan olduğu için karı koca da doktor oldukları için işte mesleklerinden bahsetmişler ev yaşantılarından bahsetmişler bütün gazetelerde o vardı yani hepsi değişik bir medya bir, ağır bir ilgi gösterdi yani bu konuya da bir korkuyorum ben bu Uğur Bey'in şeyi korkma, için. Oktay, ya. Korkma, korkma. Rahat ol. Adam bir doyasıya yaşayamayacak sıkıntılarını gibi geliyor. Başka Hadi. başka sıkıntılar olacak gibi geliyor. Ha, Aynı, evet, şöyle çıkacak bakarken Aynaya bakarkenki fotoğrafı bu işte diye falan böyle böyle fotoğraflar göreceğiz diye korkuyorum. Kendi başındayken bile bir sıkıntılar yaşayacak. Çok büyük sıkıntılar herkes güzel üstündeyken bambaşka şeyler. Hmm. Bir de yani maalesef sonuçta beyefendi arkadaş çevresinin içine dönecek. Orada da ...bir takım yaban insan... ...herkesin hayatında ne kadar yaban insan varsa... ...onun in hayatında var, o kadar evet. vardır diye düşünür. Uğur da yakışıklı oldum be. Uğur başka yüz... Ya. ...bu tip şakalarla karşılaşmayacak mı? En zor tarafı o gibi geliyor bana. Tabii yüz ile beraber bence çevresinde de... ...genel bir temizlik yapacağını düşünüyorum. En başta yani. insanlar sonuçta hani böyle bir... E, ...zor durumdan kurtulduğu için... ...anlayışla karşılar... Böyle ...daha doğrusu anlayışlı davranır da... ...biraz Uğur Bey kendine geldiğinde... ...böyle güçlü göründüğünde yavan şakalar ve espriler coşacaktır. Tabii Zaten yakın çevresi yakın çevresinde psikolojik bir e, destek planı var galiba. Yakınça yani iş arkadaşı değil ama ailesi bilmem ne belki iş arkadaşlarına da o tip bir şeyde bulunmak lazım. Ben Uğur Bey'in şeye düşmesinden korkarım. Böyle hani Metin Şen Türk'ün görme ile ilgili pek çok esprisi vardır ya. Hı hı. Yani üst üste bombardıman halinde yapar. yıllardır da yapar. Uğur Bey de o tür esprileri umarım e, tevessül etmez diye düşünüyorum. Yolum Edi Çaygı bence seni rahatsız eden yani en azından beni rahatsız eden kısmı yıllardır yapması. Yani yıllardır yapması yani onu, olabilir. Hani bir yapması iki yapay güzel diye. bir şey de yani e, e, emekli olacak artık yani. yani. <gülüyor> o noktaya getirdi. Evet. Ama bak Angelina Jolie mesela doyasıya yaşadı hamileliğini. Doyasıya yaşamaya da devam ediyor ve bize de yaşatıyor. En güzel tarafı da o. o işte fotoğrafta hamilelik sürecini beraberce mi yaşıyoruz? Göbeği çıkmış fotoğrafta. Daha doğrusu göbeği belli olmuş artık. Ee, onun fotoğrafları var. Angelina Jolie'nin dördüncü çocuğuna hamile olan Angelina Jolie, göbeği belli olmaya başladı. Önceki gün üç çocuğuyla birlikte alışveriş merkezine giden... O kafadan nasıl göbeğe doğru kaydıracağız biz gözlerimizi onu, onu bilemiyorum tam olarak da. Çünkü kafa sürekli olarak... Ön planda. <gülüyor> ön planda yani göbeğin ön plana geçmesi için. Dokuzuncu ayda bile kafadan büyük hale gelmez yani o göbek. Zor. Benim Benim hesaplamalarıma göre. Kafa diyorsun çünkü kafa vücudu top, toplam vücudundan daha büyük olduğu Tabii için. Tabii ya değil bütün mi? Sanki, sanki şey gibi hani böyle bir e, bebek gibi ya. Yani fantastik nasıl... filmlerde var ya sadece kafadan oluşuyor da altlarda bir, hiçbir şey yok. Bir iki böyle sarkaç tipi bir şey oluyor ya böyle fantastik filmlerde. Demir çene geldi gözümün önüne. Hayır. Ya demir çene değil de böyle ana beyin dedikleri bir şey var ya. Tam komple kafadan ibaret de bir iki tane vücut de böyle vücut. ufak e, uzun var. A, tipi evet. bir şeyler Kertikl de var. Dediğimiz. Vallahi aynen öyle döndü. <gülüyor> aynen ona döndü yani. Kadının Mutluk başka terbiyor. yerini göremiyorum ben. Ki yani öyle bir girişimim de yok. Başka yerlerini göreyim. Angelina Jolie'nin gibi böyle bir şeyim de yok. Çok affedersin. Yanlış anlaşıldı olmasın. Evet. Brad Pitt ağzını bulunu kırmasın diye onu da söylemek lazım. Böyle bir şey ispatlandı yani. Göbeği şiştiğine göre herhalde ispatlanmış oldu Hamile olduğu şöyle. kesin Hazır yani. Olur. Kesin olduğu garantilendi yani. Çok güzel. Modern sabahlar Modern sabahlar 46 saat sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. İçimiz çekilmeye devam ediyor. 15 ediyorum. dakika 15 <gülüyor> <gülüyor> Son 14-15 dakika kaldı. Genel içimizin çekilmesi. Herkesin de içini çektik bugün herhalde. Aa, sen kendi kendine mi için çekildi dedin? Yoksa beni az önce içim çekiliyor, içim çekiliyor diye bağırırken mi duydun? Sen içim çekiliyor diye mi bağırdın? Aha. Lan yoksa bu bir diçaltımı yok ben gitti? duymadım herkesin kulağında kulaklık var <Gülüyor> yani tabi nasıl, birbirimiz nasıl böyle, birbirimizi duymamak var. için sessiz Çünkü sevgili dinleyiciler bugün sizin içinizi çektiysek <gülüyor> kusura bakmayın mecburuz onda bitirmek zorundayız <gülüyor> sevgili dinleyiciler <gülüyor> sonuçta bir şekilde onda bitirmemiz gerekiyor herkesin içi çekildi bugün bir vallahi bir şey yapalım bugün ne var böyle bir havanın kasveti midir bizim kendi kasvetimiz midir bugün bayram havası var bence havada valla yılbaşı sen sabah program yapıyor gibi, gibi Aynen, hissediyorum kendimi nedense e ben Hayat zaten şey var. dün gece rock and O yüzden biraz geç yattım. Olan ne rock and roll'u? Rock roll gece hiç şey... Bayram alası diyoruz rock and roll ya, öyle biter ya. Biz öyle alıştık. Babadan <gülüyor> öyle gördük. Afiyet öyle, olsun. Hani dün geceden eğlenip üstünde de dürümleri yemişliğim var. Onun bir şeyi var ama esas ben dün akşamdan bir şeye moralim bozuldum. Dün mimarları giderken... Şey oldu ya. Mimarlar ne hani demişler? Mimarlara mı? Söyle yani. Bak, yani hop, mimarlara gidelim. Dinlemiyorlar. Çünkü sonra bir de tavır yapıyorlar. Bakalım bugün neden ismimizi vermiyorsunuz derlerse bundan sonra ismimizi O zaman tamam. Vermiyorum. İyi bir teşkilatım. Kendimce evet, hesaplarım vardır. <gülüyor> şey için evden çıktım. Taksi aranırken baktım yağmur yağıyor. E ee? Bir sevindim. Aa, yağmur yağıyor. Ben bunda araba kullanırım ki dedim. O benim çok moralimi bozdum. Yağmura sevinecek hale gelmişiz. Güneş güneş görmedik ha kaç gündür hiç farkında mısınız bilmiyorum ya. Pazartesi gördük ha. biraz ya. Güneş yok ya. Kimse pazartesi nasıl şey, demedi. Nasıl dünyada yaşıyoruz yani? Güneş çevresinde dönmüyor muydu bu dünya arkadaş? Yani yok. Dönüyoruz dönüyoruz çevresinde bir yüzünü göremiyoruz. Yağmura sevindiğimden beri benim moralim bozuk. Bu pazı, sabah da yağmur var. Fazla sevinme. Yarından itibaren yine kar etkili olacakmış. Ya arada bir açması lazım şey, olması lazım ya Orada, oradan D vitamini alacağız biz. Doğru ya hakikaten D vitamini hepimizde bir raşitik mi olacağız? D vitamini eksikliğinde raşitik olmuyor muydu? Oluyorsun tabii. Oluyor. Vallahi ben de bir başladı böyle bir kendimi kötü çarpılma. hissetmeye Çarpım hafiften bir çarpılma başladı. Dişlermişler dökülüyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum çocuklar. Vallahi ağzımız, burnumuz bir içim çekiliyor, ruhum. Vallahi psikolojimiz bozuldu ya. Benim şu koskoca evrendi bir tane sevdiğim gök cismi var. Güneş bir ikincisini sayamam bile yani ne anladım bu işten ya arkadaş hakikaten ben ya. biraz Venüsü de seviyorum <gülüyor> bir güneş size Venüs gök Venüs sayar mısınız biraz güneş valla güneş çok seviyorum ben Hadi ben size şey vereyim ya. Hadi Neş... biraz bize bir umut verin. Neşvenizi yerine getirecek. Bu ülkede getirecek. güzel şeyler de oluyor dedirecek bir haber mi Oktay yoksa? Öyle değil. Hay Allah. Maalesef onu, onu bulamadık. Celeçe'ye dair umutlandığımıza dair bir şey mi? Evet, ama dünyada güzel şeyler de oluyor bu acaba diye tartışmalı bir haber e, vereceğiz. Bu özellikle e, Egece'nin şeyin neydi diyetisinin adı? karatay o an, Sen, karata ya? karatay karata diyeti. Yani. Karata. Karata, çok, çok e, hoşuna gidebilir, kızabilir, bilmiyorum. Doktorları kızacağı kesin de. E, İspanya'da bir e, bilim insanlarından bir açıklama geldi dün, bilmiyorum gördünüz mü onu? Kızartılmış gıdalar kalbe zararlı değil. Evet mükemmel biliyoruz işte. zaten bunun böyle olduğu açıktı. Geç kızartma bu kadar lezzetli bir şey zaten. şey olmadığını söyleyebiliriz herhalde. Yani y kalbe zararlı değil ama şiş, kilo yapar. Evet. Şişir, ama kalbine dolaylı yani çok şişer. Zaten şey öyle var. demişler. Ee, yağ, yani kızartmadan gelen yağ, kalbe doğrudan bir zararının olmadığını biz biliyoruz efendim demişler. <gülüyor> patates kızartması dağıtılmış basın toplantısı sırasında 40 binden fazla kişi izlenmiş, 90'ların ortalarından 2004 yılına kadar <gülüyor> batısı yiyorlar, batısı yiyorlar diye <gülüyor> ve hiçbir sağlık sorunu, tabii ki yol açmayacağı anlamına gelmiyor ama o kadar düşünüldüğü kadar da şey, e, zararlı değil diyerek pek de bilimsel olmayan bir e, açıklamada bulunmuşlar. Zararlı ama o kadar da, zaten. O kadar da zararlı İfrada değil. İfrada kaçmadığınız sürece ki bu konuya ayrı bir gün görüşürüz, yarın konuşuruz, konuşuruz, yarın konuşuruz. Evet. İfrada kaçmadığınız sürece her şey hiç yok değil. Yani onu da yanlış söylemeyelim dinleyicilerimiz. Birincisi İspanyol bilim adamlarının araştırması sonucunu veriyoruz. Ki, evet. İkincisi de kalbe zararlı değil diyorlar. Ki İspanyol bilim adamları bugüne kadar yapalım. herhangi bir şeyini vermedi. Numarasını <gülüyor> görmedi. vurduk demişler Yes. İspanyol bilim insanlarından Evet ilk defa bir şey veriyoruz ya evet, Başka bilim ilk... Öyle bir şey var mı? Genelde biz İngiliz veririz yani Vereceksen İngiliz'den ver doğru, doğru söylüyorsun Biz Anglo-Sakson'un bir temsilcisiyiz sonuçta en nihayetinde Ben Oktay Demirci yüzünden Çok sıkıntılı bir dönem yaşadım Haberiniz yok ben anlatmadım size de. Niye ne oldu ya? Ne yaptım yine Ege? Köy toğu diye bir şey soktun ya hayatımıza. Evet yıllar, yıllar önce Uktay. Evet. Ben e, bundan 2 hafta önce. Serbest gezilen tavuklar köy toğu diye geçer. <gülüyor> bizim marketteki kasaba şey dedim. Size köy toğu geliyor mu dedim. De, şey demedim. Köy tavuğu demedim yani. Köy toğu dedin mi? <gülüyor> evet de, e, o tamam. da hiç şey yapmadı yani. Köy toğu geliyor dedi hemen. Ve dün ben alışverişim sırasında market şey dedi. Köy toğu dedi. Ve o zaman anlamadım ne demek seni. Efendim? Köy toğu, köy toğu istemiyor muydun? Ne ne anlamadım? Şitte Sage. Lan sen Geçen... kendini köy toğu demiyor muydun falan diye bağırsa <gülüyor> ve de köy toğu aldım ben dün. Aa iyi yapmışsın. Köy toğu ne kadar biliyor musun güvenlikli <gülüyor> izler. Pahalı yani, mı köy toğu? Köy toğunun kilosu 10 lira. Bilmiyorum pahalı. Vallahi egeciğim o şey olabilir ya. Biliyorsun mesela yumurtalar diye organik yumurta diğer yumurtalardan herhangi bir fark yok hani böyle ismen geçirdiğin zaman yok yok az geliyor bu bizim şeye kasaba meraklısına köy toğu diye veriliyor köy toğu televizyon kadar falan bir şey. Nasıl televizyon kadar? 10 derece büyüklükte. Evet et. Evet, Köy toğu o kadar büyük olmaz ki ya. Köy Çünkü toğu bunlar büyük. serbest gezdiği, gezdiği için sıkı olur. Yani sıkı. Zaten hayır, büyük olur canım. Niye büyük olmaz diyorsun? Büyü de olmaz. büyük olur. Okta yani olmaz. ben o kadar büyüyeceğim. Köy to özelliğidir. İstediği kadar gezer, istediği kadar büyür. Yani ben ben bugün canım bu kadar bilmek istiyor diyen Köy to biliyorum ben. Zaten bildiğimiz to. Yok to. To. to, de, to, to bildiğimiz tavuk şey oluyor, büyüyor. Biz <gülüyor> hep. 3 ya. hafta yaşayıp hemen kesilen tavukları bildiğimizde. Tabi canım birdenbire şiş, şiş, şişiriyorlar. Şimdi normal insanda Şişik da o. şöyle söyleyeyim size. Normalde çok hareketli insanların kilolu olması beklenmez ya. Genelde nedir? Kavruk kavruk adamlar böyle zayıf. Sıkı <gülüyor> ve sıkı. Sinirli, sinirli olurlar yani Onlar birazdan. nedir mesela? Onlar köy tovuğu neyse bizdeki şey de o. Kavruk o. sıkı böyle... Kız. Ama bakın şöyle bir da ama... var. Yani ben şey yapmıyorum tamam dediğin doğru fayır ama e, köy toğunun yediği şey de çok önemli. Köy evet, toğu evet. ne yiyor? Ne yiyor? Yiyor. <gülüyor> yani köy toğunun yediği şey de e, onu biraz lezzetli yapar. Bir de ben diğer tavukların da hani kapalı yerde de olsa çok meraklısının yiyeceğinden eminim de hani o meselemiz oluyor. Adam şey dedi. Ama bir tavuk 20 dakikada haşlanır dedi bunu bir buçuk saat haşlayacaksın haberin olsun dedi. Ama neden? Doğalgazın kalitesi de düştüğe geçecek. <gülüyor> Doğalgaz da artık İran'dan geliyor biliyorsunuz. Eskiden pilavı 20 dakikada, şimdi 40 dakikada yapıyoruz. Oktay, ocağa ateşe koyduk. Normalde 15 dakikada, dakikada kaynayacağız. Şey şu anda 45, 45 dakikada, dakikada kaynamıyor. <gülüyor> Doğalgaz kalitesi mi? <gülüyor> Sığınacak de... gözlüğüme <gülüyor> veriyor. Bulamak, bulamak. Yani onu bir hakikaten eğer çok programı şahsi meselesi haline getiriyor de, demeyeceksiniz. Hayır Köyde tabii ki pişiren dinleyicimiz var mı? Şimdi ben... Ben bunu fırına koysan dedim. Yok önce haşlayacağım dedi ama bunu diğer kasaplar aççı haşçı şef falan değil. Nasıl köy toğuna nasıl müdahale edeceğiz? Nasıl müdahale değil? Nasıl muamele Sırf edeceğiz? köy mu? toğunun özelliği müdahale edilmemesi. Ölünceye kadar. Yani kendi, kendi kendisine. Ben bana artık müdahale edici yatıyor hayvan. Köy toğunu <gülüyor> ne yapacağız? Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30, -30 acil yardım programında son dakikaları Herke bunu da haşladıktan sonra ben haşlanmış tavuk da sevmiyorum Sen ki. normal tavuğu nasıl yapıyorsun? Köy yani şehir Fırın. şehir toğunu. Fırın veya çorba. E tamam aynı şekilde yapabilirsin. Köy koyaman dedi adam. Adam koyaman biliyordur da koyaman diyordur ya. Köy tohanı düdüklüğe koyacaksın. Bu, bu sığmaz ki dedim düdüklüğe. Keseyim ben onu dedi. Bak adamda her türlü çözümü var. Onu, çözüm onu tift çeksin o zaman sen onu. Oğlum çiğ çiğ tift ne, ne anladım ne, ben köy tohanı ne, ne yaptın ne netting ya, ne, o... ne yaptın netting ya köy tohanı böyle muamele edilmez ya. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimi görüşüyoruz hanımefendi? Yasemin ben. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Siz e, köy tavuğu pişiriyor musunuz? Valla şu organik diye satılan tavuklardan alıyorum ben de zaman zaman Ege. Köy tavuğu yani. Zannedersem onlar da köy tavuğu evet. Peki uzun mu Terbiyesi pişiyor Yasemin olursa? Hanım? Ben şöyle yapıyorum Ege Bey. Meşhur bir tarifim var. Size de, de vermiş olayım böylece. Lütfen. Ee, e, tavuğu önce limon ve e, tuzla her tarafını iyice bir sıvıyorum. Tamam. Sıvıyorum derken masaj tipi bir şeyim çünkü hayvan masaj iri tipi, olduğu aynen, için. Aynen aynen yumuşak yumuşak güzelce sıkı şeyine derisine. <gülüyor> Arkasından e, tereyağıyla her tarafını gene. O alıyoruz. O, o alıyoruz. alıyoruz. Tamam. O alıyoruz. Beni Daha o kadar sonra... olmuyorlar ya. Yani şu yaşıma geldi. Valla şu tabağa yapılan belki muamele lezzetli oluyor. Belki de ondan lezzetli oluyor. Sonra? Daha sonra fırını önce e, bu işlemleri siz yaparken ısıtıyorsunuz önceden. 240 önce, dereceye 240 dereceye ısıtıyorsunuz. Hı -hı. Evet. Maşallah kalite sonra... fırın. Çünkü 240'a çıkan Aynen. fırın sayısı da Aynen. azdır. Çıkan fırın alacaksınız. Köy tavuğu pişirmek kolay değil. Tabii. Ee... Ondan sonra 240 derecede koyduktan sonra e, ilk 15 dakikada 240 derecede pişiriyorsunuz. Biz buna zırhlama diyoruz. Ne diyorsunuz efendim? Zırhlama. zırhlama. Suyunun içine tarzları... hapsettiği şey. Aynen, aynen. Mühürlüyorsunuz yani. Evet. 15 Poşetle dakika bunu... falan yapmıyorsunuz galiba. Yok yok yok. Sakın sakın. Tamam. Poşet olayına girmiyoruz. 15 dakika böyle yaptıktan sonra e, sonrasında da 35-40 dakika fırınınıza göre 200 dereceye indirerek ısıyı yapıyorsunuz. gelmez <gülüyor> mi ya? Sonra katı katı bir şey çıkmasın. Normal tavuğu da Nefis olacak. Nefis olacak Ege Bey. Burada... Söz verin. Mütafir çağırın. Mütafir Şimdi... çağırın. Bir dakika daha. ilk önce mühürleme süresi 10-15 dakika 240 derece 15 dakika 240 derecede yapın daha sonra ben 200 derece indiriyorum kaç yani saat onda da onda da 35-40 dakika arası zaten daha ne pişecek ya yani daha daha daha da. Ege Bey'i parmaklarınızı yiyeceksiniz çünkü benim eşim şey sevmez normalde tavuk ve tavuk cinsi böyle şeyleri ben sevmez. de çok meraklısı değilim bir özellik köy toğu Ama bunu diyor. seveceksiniz bunu gerçekten seveceksiniz o suyu içinde kaldığı için o şey olmuyor kuru kuru tat olmuyor hmm. Yasemin annelerimiz... Allah, buyurun peki bir şeyin içinde yani mesela normal fırın tepsisine koyup mu atıyoruz bunu yoksa ben böyle altına yapıyorum. böyle bir şeyler normal, koyuyor yo, yo, ya yani yağlık kağıdın üstüne de koyabilirsiniz ha, öyle şeylerde. böyle şakır şakır suları akıyor mu çünkü ziyan olur böyle e, akıyor, akıyor biraz şey yapıyor hatta onu böyle e, seviyorsanız eğer e, tavuğun üstüne dökerek de ha, arada böyle o alış, 15 dakika böyle kolesterol yükleyerek damarlarını böyle <gülüyor> de yapabiliyorsunuz. Kolesterol dediniz Vallahi karnım acıktı Aynı ya. şeyi Ege Bey, aynı şeyi et için de yapabilirsiniz. Bu zırhlama tekniğini aynı şekilde. Ondan, de, mühürleme diyorsunuz evet. yani. Mühürle evet, evet evet. Nasıl evet, yapıyorsunuz ete? Ben şu fırın ee, kullanma meselesini çok çözemedim çünkü. Ette de ben özellikle bu hani kol butlar satılır ya. Evet kol e, but diye yani geçer. Yani şey, kuzu but daha doğrusu. Hı hı. Kuzu but. O kuzu, but. kuzu butları da aynı şekilde şey yapıp üzerine gene tereyağlayıp benzer bir şekilde 240 250 derecede bir 15 20 dakika yaptıktan sonra ben jojoba yağıyla aloe vera'larla masaj yapacağım köyt oğluma. O da olur. O da olur. Köyt yapılır öyle. Yapılır ama canlıyken yapman lazım. Yani öldükten sonra bak. Hadi şeyer olmaz. Yasemin Hanım şahane bir tarif verdiniz. Vallahi canımız Afiyet tavuk istedi olsun. ya. Gene Bu çok 200... denenmiş yapılmış bir şey. E, garantili yani. 240'ta 15 dakika zırhla 200'de de pişir. Aynen et için de öyle değil mi? Onu Aynen öyle. Belki çok teşekkürler. Ama et için et için bir şey vereyim. Eğer üstünü önceden folyolarsanız Hı -hı. Etin e, altına da bir bardak su koyarsanız yaptığınız fırın kabının içerisine ha da biraz e, bu, bu olay e, daha da iyi oluyor. Bu ha, bir evet. İngiliz şey vardır ya aşçı Gordon Ramsay. Oliver. Mi? Jamie, Jamie Oliver. <gülüyor> onun onun tariflerinde Jamie Oliver'ın <gülüyor> da kullandığı şeyin tam anlamıyla köy toğu olduğunu herhalde biliyoruz. Evet bahçesinde yetiştiriyorlar. Bahçesinde <gülüyor> var öyle bir. Hmm. <gülüyor> Dur o adamım ne yapsın? Çok yani, teşekkürler ederim efendim. Yarının yani, hakikaten imdadımıza gündem. yetiştiniz. İyi günler. İyi günler. Size olacağız. bir davetiye verelim. Köy Toğu gelirsiniz belki radyomuzun. Eyvallah olsun. <gülüyor> ee, doğum günü partimiz var önümüzdeki evet, salı. Kostümlü partimiz var gelmeyi düşünür müsünüz? E, ben ufak bir operasyon geçirdim gözünden. Lazer ameliyatı oldu e, Dolayısıyla fazla ışık bana şu anda gelmez. Ama e, zaten loş ortam arası. E, güzel şey. E, daha elinecekler arkadaşımız giderse iyi olur. Peki mi? o zaman. Geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. çok iyi. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağ Köy Toğu macerasına da giriyorum. Tamam bu da hayırlısıyla ta tatlıya bağlanmış oldu. Böylece bugünü de bir şeyle artı ile kapatmış oldu. Köy toğu ile bitirdik bugünü. Yasemin de. Hanımın köy toğu tarifi. Bize bir arkadaşımız şey dedi de o zamandan beri ben köy toğu heyecanıyla yaşıyorum. Pandır gibi oluyor dedi. Abi önce. köy toğunun lezzeti hiçbir şey de yok ya siz hakikaten. Allah Allah. Ben onu nereden bulacağım peki? Köy toğu mu? He? Ben bizim marketten alayım sana. Diliyorsun köy tavuk diyorsun. veriyor. Yok yok. Ben sana bulurum Fatih. Sana bir daha böyle faet istemediğim için ben kendi şansımı kendim denemek istiyorum. O başka yerde mi duruyor sizin markette Ege? Alttan veriyorlar ya böyle. Hayır, köy tavuk mesela köy tavuğu diye başka bir vitrinde başka bir yer var. Öteki tavuklar. <gülüyor> diğer tavuklar diye bir şey e, diğer var. Diğer tavuklar zaten markalı tavuklar. Bu markasız. Bunlar köy toğu markasız. Diye. Tamam. Tamam. Oldu hadi bugün de kapatalım. İçimiz yeterince çekildi. Butik tavuk. De. Ben butik tavuk, tavuk diyeceğim bundan sonra. Neyle uğraşıyorsunuz? Tavukçuluklarında. Tip bir tavukçuluk. Butik tavukçuluk diyerek de yepyeni bir sektörünün açılışını yapmış olduk. Hadi. Sevgili dinleyiciler butik tavuk dedik. Butta ee, diyerek. kaçkını. <gülüyor> <gülüyor> Ofis kaçkını. Ofis <gülüyor> kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu oh, Ofis kaç günü İyi bir saç günü And as I still walk on I think of Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo Öttü'de. Modern sabahlar son erdi.